derim. Allah Azza ve celle Bakara suresi 177. ayette şöyle buyurmaktadır. "Leysel birr en tuvlu vecuhekum kıblel meşrik ve'l mağrib. Velakin'l birr men âmena billahi ve'l yevmil âhir." İyilik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 لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَب۪يرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَادِرًا وَلَا يَظْلِمُوا رَبُّكَ اَحَدًا Keh Suresi 49. Ayette Meal'en Kitap ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkmuş olduklarını görürsün. Vay halimize derler.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 وَلَتَجِدَنَّهُمْ أح أَحْرَسَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ أَحَدُ لَوْ يُعَمَّرُوا أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُعَمَّرَ وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ Yemin olsun ki sen onları insanların yaşamaya en düşkünü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 لَتُبْعَسُنَّ سُمَّا لَتُنَبْعُونَ bima عَمِلْتُمْ وَذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرٌ De ki, hayır, Rabbime and olsun ki, mutlaka diriltileceksiniz. Sonra yaptıklarınız size haber verilecektir. Bu Allah'a göre kolaydır. Bunlar,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 şüpheli bakacaktır. Bu yüce Rabbimizin bir metodudur, bir yöntemidir. Kullarına merhametinden ötürü hakkı hatırlatmaktadır. Şöyle buyuruyor Rabbimiz ayet-i celilede. Ya eyühen nas in kuntum fi rayb min el ba'f fe inna halaknakum min turab. Ey insanlar. Eğer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 Allah Azze ve Celle bu ayette ahiretten şüphesi olanlar için Ya eyyuhannâs dikkat edin ey iman edenler demiyor Rabbimiz Ey insanlar diyor bütün insanlığa hitap ediyor Ya eyyuhannâs in kuntum fi raybim minel ba'fi fe min turab Eğer siz yaratılma, tekrar dirilme konusunda şüphede iseniz biliniz ki biz sizi topraktan yarattık. Nutfah, sonra bir nutfeden alakah, sonra bir alaktan sonra bir mudgadan ve sonra da bir mudgadan yani bir çiğnemlik etten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 Göklerin ve yerin yaratılması, insanın, insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Yine Yüce Rabbimiz, yaratılış gayemizi hatırlatan bir ayet-i celilede şöyle buyuruyor, Mü'minun Suresi 115 ve 116. E fahasebtum annama khalaqnakum Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin gerçekten huzurumuza geri getirmeyeceğinizi mi, geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız Mutlak hakim ve hak olan Allah çok yücedir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 Yani dedi ki ya Muhammed ve vesselam bana kıyamet saatini haber ver. Resulullah ve vesselam ise şöyle cevap verdi. Mel mes'ulu anha min mine's-sail Soru sorulan kişi sorandan daha iyi bilmiyor dedi. Yani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 unuttuklarımı ortaya çıkınca hatırlıyorum. Yani Uzeyfe radiyallahu diyor ki aleyhissalatü vesselam kıyametin birçok alametini bizlere haber verdi. Kimimiz bunları hafzetti, kimimiz unuttu. Ancak ben de bazılarını unuttum. Öyle ki o alamet ortaya çıktığı zaman ben diyordum ki Sadak'ta Rasulullah Resulullah aleyhissalatü vesselam yani gerçekten Resulullah doğru söylemiş diyordum aleyhissalatü vesselam.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 ve Eşrata'u Sâ'a babında geçmektedir. Nevevi, Rahimullah bunu şerh etmiştir. Bu sadece Huzeyfe'ye has olan bir haber değil. Resulullah ve Vesselam kıyavete kadar olmuş ve olacakları sahabeye anlatmak için tam bir gün boyunca hutbe vermiştir.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 Fitneleri sayarak dedi ki, Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem: "Minhunna 3, la yakzna, yzar <gülüyor> ve şeya, ومنهن فتنة كريح الصيف ومنها صغار ومنها كبار. Yani buyurduk Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Selam, onlardan üç tanesi neredeyse hiçbir şey bırakmaz. Yine onlardan öyle fitneler vardır ki, Yaz rüzgarları gibidir. Onlardan bir kısmı küçük, bir kısmı da büyük fitnelerdir. Ve devamla Huzeyfe radıyallahu anh buyuruyor ki, Benden başka o mecliste bulunan insanların hepsi öteki hayata gitmişlerdir. Biliyorsunuz Huzeyfe radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun, uzun yaşayan sahabelerden biridir.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 Günde kırk defa bunu hem nefsimize hatırlatıyoruz ve ikrar ediyoruz. İnfitar suresinde Rabbimiz buyuruyor ki, وَمَا ma مَا يَوْمُ الدِّينَ Sen din gününün ne olduğunu biliyor musun? ثُمَّ ma أَذْرَاكَ مَا يَوْمَ Sen tekrar din gününün ne olduğunu biliyor musun? diye soruyor Allah Azza ve Celle.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 Mesela kıyamet alamet, e, kıyametin isimlerinden bir tanesi de es-saat. es, es Rabbimiz Gafir suresi 59. ayette buyuruyor ki İnne's-saate la İnne's-saate atiye la Kıyamet saati mutlaka gelecektir. Bunda hiç şüphe yoktur.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 ba's Bununla delili Rum Suresi'nin 56. ayetidir. Şöyle buyurulmakta: "Laqad labistu fi kitabillah ila yawmil ba'f fehaza fah yawmul ba's." Andolsun ki siz Allah'ın yazısında hükmedildiği gibi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 Zaten bir diğeri din günüydü. Yawmul Din diye söylemiştik. Böylelikle üç isim oldu. Bir diğer ismi de kıyametin yawmul yawmil hasrah. Yani pişmanlık günü. Allah azze ve celle Meryem Suresi 39. ayette ve enzirhum yawmal hasrah. Sen onları pişmanlık ve üzüntü günü hakkında Uyar buyurmaktadır. Yine Allah Azza ve Celle'nin haber verdiği isimlerden bir diğeri de اَدَّارُ الْاٰخِرَةِ اَدَّارُ الْاٰخِرَةِ Yani ahiret yurdu. Ankebut suresi 64. ayette وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَاوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Ahiret yurduna gelince işte asıl yaşama odur keşke bilmiş olsalardı yine Allah Azza ve Celle Kur'an-ı Kerim'de يَوْمَ التَّمَاد yani Karşılıklı bağrışıp çağrışma günü diye de isimlendirmiştir. Yavmüttanad, karşılıklı bağrışıp çağrışma günü. Bunun da delili, Gafir Suresinin 32. ayetidir. Şöyle buyuruyor Rabbimiz, İnni ekhâfu aleykum tanad. Gerçekten sizin için bağrışıp çağrışma gününden,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 Bu İşte bu yalanlamış olduğunuz hüküm günüdür. Ve yine gün-ül yani Cuma günü, toplanma günü. Allah azze ve celle Şura suresi 7. ayette şöyle buyuruyor: وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِي لَرَيْبَ ف۪يهِ لَا رَيْبَ ف۪يهِ Yani asla şüphe olmayan toplanma günüyle onları korkutmak için buyurmaktadır. Ve bir diğer adı, يَوْمَ الْحِسَابِ يَوْمَ الْحِسَابِ, يَوْمَ الْحِسَاب> Yani hesap günü.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 Va'id, yani tehdit günü. Tehdit günü. Yüce Rabbimiz, Kav suresi 20. ayette şöyle buyuruyor. وَنُفِخَ فِي السُّرِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ, الْوَعِيدَ. Sura üfürülür. İşte bu, tehdidin gerçekleştiği gündür. On ikincisi, Yumul Kuluut, Yumul Kuluut, Rabbimiz şöyle buyuruyor: İd Kuluha b-Salam in Zalik oraya selametle girin. İşte bu ebedi yaşamın başladığı gündür. Yani ebedilik günü. Kaf suresi 34. ayet. Ve yine, Yevmul hurûj, çıkış günü manasında, Kaf suresi 42. ayette, Yevme yesmeûne s-seyhâta bilhakk-i O gün insanlar, bu sesi gerçekten işitecekler, işte bu çıkış günüdür. Yani,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 hadisesi meydana geldiği zaman Bir diğer ismi 15. ismi ise Elhâkâ Elhâkâ Yine bununla ilgili biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de bir sure var. Yüce Rabbimiz Elhakkatu melhâkâ ve mâ edrâke melhâkâ diye buyurmaktadır. Mealen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 Kubra Nazihat Suresi 34. ayette feide caatut tamme kubra her şeyi alt üst eden o büyük felaket geldiği vakit diyerek isimlendirmiştir. Bir diğer ismi ise 17. isim es yani Kulakları sağır eden ses manasında. Es-sâk-kâh. fe Kulakları sağır eden o ses geldiğinde buyuruyor Rabbimiz Sübhanehu ve Teala. On sekizinci isim ise. El-Azifeh yani vakti gelen yaklaşan manasında el zifetil yaklaşan yaklaştı Necm suresi 57. ayette haber verilmekte bir başka ismi 19. ismi el qari'ah el qari'ah yani kapı çalan manasında el qari'ah bu tabiri yani bunu bu şekilde e, tefsir eden El-Kari'anın bu manaya geldiğini Seyyid Sabık el, el akaidül İslamiyye isimli kitabında belirtmiş El-Kari'ah kapı çalan manasındadır demiş ve demiş ki El-Kari'atu mel ve ma adraka mel-Kari'ah Yüce Rabbimiz bu ayetle bunu haber verdi Yani kapı çalan nedir o kapı çalan?